Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. İkinci 8. dersin ikinci kısmı Teemmül Ma'ili. Gelen şeyleri düşün. Hada kitabın. Bu bir kitaptır. Haza Kitabullah, bu Allah'ın kitabıdır. Yuhzafu tenvinu indel izafeti. İzafet anında Tenvin hazf olunur. Kitabının tenvini kitabu şeklinde hazfedilere getirilir. Muzaaf kelimenin tenvini düşürülür yani. İkinci kısımda ise bu derste gösterilen kaideyi öğretti bize. Eynel bintani. iki kız nerede? Muzaaf olmuş hali. Eynel binta hamidin. Hamidin iki kızı nerede? İzafe olmadan ki hali El-Bintani idi, Müsenna. İki kız nerede? Muzafe hali, izaf edilmiş hali ise Binta şeklinde Nun'un hasfedilmiş haliyle geldi. Aynı şekilde mensup hali ise Ra'aytu Bintayni. Bintani, Bintayni'ye dönüştü. İki kız gördüm. Yani Müsenna'nın nas ve hali Evveli meftuh ya değil miydi? Burada onu gördük. Evvel meftuf fethali idi Müsenna'nın muzaf halini görürsek. Ra'eytu bintey Hamidin. Hamidin iki kızını gördüm. Binteynideki. Nun gene asf bin Bintey kaldı. Ca'el müderrisûne. Ca'efil el müderrisûne. Onun faili. Cemil Müzekker salim. Yalan geldi. Yalın geldi. Yani izafe hali bu. İzafe edilmiş hali, hali ise Câe müderrisul fıkhi. fıkı öğretmenleri geldi. Müderrisunenin nunu hasf edildi. <gülüyor> Bunun mensup hali ise veya mecur hali Ebhasu anil müderrisine. Cem müzekker Salim'in mecur ve mensup halleri neydi? Evveli meksur ya idi ebhathu anil müderrisine geldi yani öğretmenleri arıyorum. Yalın halde muzaf hali ise ebhathu an müderrisil fıkhi. Fıkı öğretmenlerini arıyorum. Yandaki açıklamayı okuyalım. tuhzefu nunul musanna ve nunul cem muzekker salimi indel idafeti. Evet, izafet anında, izafet durumunda, müsennanın nunu ve cemi-i müzekkeri salimin nunu haz olunur, gizlenir. Örneklerde olduğu gibi. İstahriç dersil esma el-müsennate vel-mecmu'ate cem müzekkerin salimenil mahzufete nunuha lil-idafeti. Dersten müsennatı Isimleri, tesniği olan iki olan isimleri ve Cem-i Müzekker Salim mecmuatları cem edilmişleri nasıl ama izafet sebebiyle nunu hazfedilmiş müsennatı ve Cem-i Müzekker Salim mecmuatını çıkart. Bütün haline tercüme edecek olursak dersten izafet sebebiyle nunu hazfedilmiş müsenna olanları ve Cem-i Müzekker Salim cemlerini mecmuatını çıkart. Kompozisyon ne kadar bu şekilde nunu hasfedilmiş müsenna veya cem varsa cem salim, onların hepsini çıkartıp yazacağız. Bir tane örnek yapalım mı? Mesela e ne kalem aye, kalem a ni idi, kalem oldu. Erhabi dördüncü alıştırma. Temmil te el-müslat ve cem el-müzekkeli salim el-mahzufeti nunuhuma bil-idafeti. İzafet sebebiyle her ikisinde nunnu nunu hasfedilmiş, müsenna ve cemmüzakker salim için gelen misalleri düşün. Birinci cümle İğsil yedeyke ve ricleyke İğsil, emir fil faalî tahtına gizlenen tezamiri yedeykenin aslı sıfırdan aslı yedani idi. Ente'ye muzaaf oldu. Yedake. Mefgul olduğu için Müsenna'nın Naspali hali evveli Meftuh ya ile olduğu için yedeyke oldu. İki elini yıka. Böyle muatub ricleyke de aynı şekilde. İki ayağını yıka. Yedani yedake yedeyke ricilani riclake ricleyke İbna Ali'nin fil camiati ve bintahu fil medreseti Ali'nin iki oğlu üniversitededir ve iki kızı medresede okuldadır. İbnun kelimesi ibnani şeklinde mesanna yapılır. İzafetten dolayı nun düşer. İbnâ aliyin. Bintun bintâni bintâh bu de aynı şekilde. Bâbel mescidi meftûhâne. Mescidin iki kapısı açıktır. Ra'tu fî hâdihil mezenneti makalen an müslimil hindi. Bu dergide, Hindistan Müslümanlarından bir makale okudum. El-Müslümûne idi. El-Hindiye muzaf Müslimul-Hindi oldu. anndan dolayı Müslimil-Hindi. Uridu en-Ebi'a derrâce teyye hâteyni. Evet, bu iki bisikletimi satmak istiyorum. Uridu istiyorum en-Ebi'a. Baya ay-ebi ve ebi'a satmak. Derrâce tâni, derrâce Taye, derrâce teyye. Üç aşamadan geçti. Müfred-i müsenna yaptık, sonra onu muzaf yaptık, sonra onu mefgul yaptık, mensup ettik. hatinde onun sıfat olarak geldi. Ma erâ ehaden min müderrisit tefsiri. Tefsir öğretmenlerinden hiç kimseyi görmedim. Ma erâ. Ehâden. Hiçbirini görmedim. Yedrosufi Hadil medreseti Mieta Talibin. Bu okulda 200 öğrenci okuyor. Mieta Miethani idi, izafetden dolayı Mieta Talibin şeklinde nunhas edildi. İşteraytu Hadil Erikete bir Mietei Riyalin. Eriketün koltuk demek. Bu koltuğu 200 Riyale satın aldım. Mietani, mieta rialin bi dolayı bir mietey rialin. Sahaptul yevme yelme el fey rialin minel masrifi. Sahabe çekmek demek, geri almak çekmek. Bankada bugün bankadan 2000 bin riyal çektim. El fani, el fa rialin meflü olduğu için el fey rialin. Ğammad el merîdu ayneyhi. Ğammad kapatmak demek.örtmek, kapatmak. Hasta iki gözünü kapattı. Aynani, aynahu ayneyhi. Ey nebevake ya enes, enes ebevake. İki baban diye tercüme edilmez bu. İki baban gibi yazıldı ki bu ne demek? Anne baba ebeveyn diye gelir ya bizim dilimizde de ebeveyn. Anne ve baban nerede? Halete alafi suretil meseddi Allahu Teala Mesed suresinde şöyle buyurdu. Tebbet yeda da ebi hebin ve teb. Ebu Leheb'in iki eli tebbet kurusun ve tebbe kurudu. Tebbet mazi fiil dua manasına geldi veya emir manasına ne idi aslında. Ebu lehebin idi. İzafetten dolayı ebi leheb oldu. Yedani'nin nohunda izafetten dolayı düştü. Yeda ebi lehebin. Ebu lehebin iki eli. İkram aili 5 beşinci alıştırma. Gelen şeyleri oku. Thüm mektub hu Me akitabetil ergamil vardeti fihi bil hurufi. Sonra onda harflerle varit olan rakamların yazısı beraber onu yaz. Cae minasi nihadil am 200 hacin. Ne diyeceğiz? Çin'den bu sene 200 hacı geldi. Metaniden İzafeden dolayı mieta haccin. Evet, güzel. Caa'nın faili olduğu için mieta gelir, değil mi? Faile olduğu için merfu mieta olur. Müsenna'nın ref hali neyleydi? Elifleydi. Evet, mieta haccin. Bir tane daha yapalım. Uridu 200 nuskhatin min hadil kitabı. Bu kitaptan 200 nüsha istiyorum cümlesinde. Mi'e ta olmaz. Meful, mef'ul. Mef'ul demek ne demek? Mensup olacak demek. Müsenna'nın mensup ve mecru halleri neyleydi? Ne? Evveli meftuh ya ileydi. O zaman <gülüyor> Uridu mi'ettey nus'ati. Mie ta merfu hali, mi'ettey, mensup ve mecru hali. Üçüncü soru. İşteraytu hadihis saate bi' 200 riyalin. Bu saati 200 riyale satın aldım cümlesini siz yapacaksınız. Adetü bil hunudi bil camiyati 200. Üniversitede Hintli, Hindistanlı öğrencilerin adedi 200'dür. Metani haber olarak. Haber merfudur. İzafet ve benzeri şeyler olmadığı için de onun düşmez. 5. E bin cüneyhin Fate'em 2000 Sen 1000 cüneyh mi verdin Yoksa 2000 mi Aşe İsa Aleyhisselamu Kable 2000 senetin İsa Aleyhisselam Selam onun üzerine olsun 2000 sene önce yaşadı Ben de Aşe size vurdu de. Indi 1000 rialin Ve indike 2000 Ve hadel meblegu Yekfina benim bin rialim var, senin iki bin var. Bu meblağ, bu miktar bize yeter. Yekfina, meblağ. İşte buradan girmek bizimimize. Meblağ, miktar yani. Yedrusu bil camiatı iki bin talibin min duveli Asiyah. Asya devletlerinden üniversitede iki bin talebi okuyor. Buradaki rakamları yazıyla yazacaksınız. Cümledeki konumun uygun olarak. Edifin kelimetel ula ile saniyeti fima Gelen şeylerde birinci kelimeyi ula ilk kelimeyi e ile saniyete ikinciye izafet. Bir tane örnek var. İbnani Hamidun. İbnani ilk olan kelimeyi Hamide nasıl muzaf muzaf yapacağız? İbna Hamidin. İzafet halinde nun düşecek. İbna Hamidin Hamidin ki olacak. Aşağıdakiler ise Bintani Raşidun. Raşid'in iki kızı bin Raşid'in nafse el Gur fetu nafse feti gibi diğerlerini siz yapıyorsunuz Müslümanı el Yabanı benune İsrailu babani el Medresetu müdiruna el Medarisu yedani ente ebevani ene. Yani ben ortaya çıktı Müsenna'da. Aynâni hiye. es 7. kısım. Sennil kelimatilleti tahtehâ hatun, fil cümleli atiyeti. Gelen cümlelerde altında bir çizgi olan kelimeleri senni yap, Müsenna yap. Bir tane örnek yapmış. Eynâ ammûke yâ İbrahimu okay. Ammun kelimesi müfred enteye muzaf ammuke oldu ey İbrahim amcan nerede bir amcan nerede eyne ammake ya İbrahim, ey İbrahim iki amcan nerede ammun kelimesi önce misenne olacak ammani sonra enteye muzaf olacak ammake irfa yedek elini kaldır iki elini kaldır deyiniz lütfen irfa yedike yedun kelimesi önce yadan olacak sonra kayımıza olacak yada ke sonra da irfan mef'ulünen dolayı mensup olacak yedike maza qaletil meratu li bintiha evet mer'e kadın kızına ne dedi iki kızına ne dedi diyeceksiniz ne yapacağız? Benim yaptığım yoldan git. Ben bu uzun yolu söylüyorum ki şey yapsın, size yerleşsin diye. Önce müfrede al, bin Onu müsennaha yap, bin tane Onu hayamuzaf yap, bin ta ha. Li'den dolayı mevcut yap, bin te ha. Bu aşamaları yaparsanız karıştırmazsınız. Rasel tu ridge li. Ayağı Yıkadım. Leyye. Aslında kayda biraz sonra gelecek. Bu örnek erken vermiştim. Rich la ne idi? Rich mutakim muta muzaf. la ye ki ya bir yere gelince. Rich leyye olacak. E Bu senin taleben mi? Hud <gülüyor> risaleteke. Risaleni mektubunu al. Baa Ukashetu betehu. Ukash'e evini sattı. Hadesi varu semenuhu mi etu rialin. Bu bileziğin bedeli semeni yüz rialdir. Altına çizgi olan hangi kelimeyse onu müsannaca yapıyoruz. Ate tul eciira mi eter rialin. Eciir ücretle çalışan kimse demek. İşçi deriz genelde buna. İşçiye 100 riyal verdim. Ehu hu tabibun. Onun kardeşi tabiptir, doktordur. Tahasu fatimetu an ehiha. Fatıma erkek kardeşini arıyor. Mate ebuhu. Babası öldü. Edif el esma latiyete ila ya'il mutekellimi vad bitil Ya bi şekli elmen bi en ne ya el mütekelimi meftuhatun me asmin ahirhu elifun ev yaun sakinatun. Tek tek söyleyeyim, birleştireyim sonra. Gelen isimleri izafet neye ilahya mütekelim. Mütekelim yasına izafet ve ödbütül ya ve şekli ya'yı ya harfini şekil ile harekele. İlmen bil ki Neyi? Bi enne ya el mütekellim. mütekellim ya'sı meftuhatun meftuhdur. Fethalıdır. Ne zaman? measmin asmin bir isimle beraber fethalıdır. Hangi isim? Ahiruhu elifun ev ya'un sakinetun. Ahiri elif veya sakin ya olan isimle beraber mütekellim ya'sının meftuh, fethalı olduğunu bilerek ya'yı şekilde harekele. Elif ile mütekellim yası yana geliyorsa veya sakin ya ile mütekellim yası yana geliyorsa bu durumda ya mütekellim yası nasıldır? Fethalıdır. Evet. Örnek ehevvani kelimesi yani iki kardeş kelimesi mütekellim yasına muzaf olduğu zaman e ne yapacağız? Nunu düşüreceğiz. Ehevvâ kalacak. Ye ise burada öğrettiği kaideye göre Fethal olacak. Ehevvâ ye. Mütekellim yağısı normalde neydi? Hareketsizdi. Binti değil mi? Kalemi, defteriydi. Ama kendinden önce bir metafinin elif varsa veya sakin yağ varsa bu durumda mütekellim yağısı fethalanır. Burası önemli. Bu kaydı değil. Uhtani uhtaye ebevahu ebevaye ebevaye <gülüyor> İşte ebevaye, mensup veya mecrü olsa ebeveyye olur. Ebevani idi değil mi? Onu nasıl mensup veya mecrü yapacağız? Ebeveyni olacak. Onu mütekerrim yasını muzak yapacağız. Ebeveyye bunu düşüreceğiz. Müsennanın mecrü veya mensupunu kullanıyoruz. Ebeveyin derken. Sadiqani, Zamilani, yedani, aynani de diğer örnekler bunlar yapacaksınız. Evet son bir Maddeyi daha okuyalım. Et-tasiye 9. madde. Gene bu kısımla alakalı. Edifül kelimatilleti tahtaha hatdun ilahiyâil mütekellimi. Evet. Altında bir çizgi olan kelimeleri mütekellim yağısına izafet, muzaf yap, vatbitil ya'e biş şekli ve ya'yı şekilde harekele. Örnek eseltür ricleyni. İki ayağı yıkadım. Riclaniydi. Mef'ul olduğundan orayı mensup yaptık. Ricleyni yaptık. Değil mi? Ricleyni. Evet. Bunu biz mütekellim yasına muzaf yaparsak, yani iki ayağımı dersek dersek? Ricleyye. Açıklama Ricleyni. İzafe edileceği zaman Ricley kalır. Artı mütekellim yasına muzaf yaptığımız mütekellim yasına kendinden önceki harf sakin ye olduğu için fethalanarak gösterilir değil mi? Meftuh diyordu az önce çünkü. Ricley ye olur. Ricilani mensup hali ricleyni muzaf hali nun düşmüş ricley ye. Yani iki ayağımı yıkadım oldu o zaman. İlki iki ayağı yıkadım idi. İkincisi ricley ye şekli. İki ayağımı yıkadım oldu. Birkaç tane de burada örnek yapalım. Gammetul ayneyni. İki gözü kapattım. Mütekennin yazısına muzaf yapacağız. Altında çizgi olanı. Ayneyye. Ayneyninin nununu attık izafetlerinden dolayı. Ayney. Sakin ya olduğu için mütekennin yazısını fetaladık. Ayneyye. Evet. iki gözümü kapattım oldu. De autu sadikayni iki arkadaşı davet ettim çağırdım. E evet iki arkadaşımı çağırdım nasıl diyeceğiz? De autu zemileyni iki arkadaşı sordum. Zem Zemi iki arkadaşımı sordum oldu. Arkadaşımı arkadaşımı iki arkadaşı, mı? arkadaşı, mı? İki arkadaşı. Zemileyi ise yapacağınız şekilde ise iki arkadaşımı refautul yedeyni iki eli kaldırdım el ustazani min mısra iki hoca üstad mısırdandır eyne ve cetteddeftereyni iki defteri nerede buldun innel eheveyni alimani celilani muhakkak ki iki kardeş celil büyük iki alimdir Burada eheveyni'yi mütekellime asla muzaf yapacağız. İki kardeşim diyeceğiz yani. Altında çizgi olan yerlere dikkat edin. Onu mütekellime asla muzaff yapacağız. Alıştırmadan istediği buydu bizden. Evet. Zehebna ila Mekke'te bir seyyareteyni. Mekke'ye iki otomobille gittik. Da'a kalemani. iki kalem zayi oldu, kayboldu. Veya araya gitti